Allahu Allah min shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alami. Ve salat 'ala Rasulina Muhammede ve 'ala alehi ve sabbihijamgii. Rabb işrâhli cadrî ve yâsirli amri. Vâhlul 'ugûdethemilisani yifkâhû Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhiqni bi's salihin. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asuhi şey'un fi'l ardı ve la fi's sema. Muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Esselamu aleyküm ve ve berekatüh. Cumanız mübarek olsun ramazan Şerifleriniz konuşlarınız, makbul olsun ibadetleriniz Allah katında ihlaslı ve ecri bol olsun. Muhteremler esas itibariyle konumuz zekat ve fıtır sadakası ancak bu sohbetimizi daha önce bir teravih öncesi burada sunmuş idik zekat ve fıtır sadakası ile ilgili. Bugün yeniden aynı konuyu konuyu işlemeye uygun görmedim. Ancak bu konuyla ilgili birkaç hatırlatma da yapacağız. Ardından tövbe ile ilgili e, bir sunumumuz olacak. Değerli kardeşlerim, daha önce burada söylemiş olduğumuz gibi ve sizlerin de bildiği gibi zekat İslam'ın şartlarındandır. Yılda bir kez nisap miktarı malı olan herkes malından zekatını çıkarmakla mükelleftir. Allah böyle emir buyurmuştur. Nisap miktarı mala sahip olmak demek ne demek? Zaruri ihtiyaçlar dışında 80 nokta 18 gram altın altın değerinde para bulunan parası bulunan ve üzerinden de 1 yıl geç, e, geçmiş olması şartıyla nisap miktarına ulaşmıştır ve zekat vermek için gerekli şartları yerine getirmiştir. Zekatını vermelidir Zekat Yüzde Malın yüzde iki buçu Veya kırkta biri Hayvanlarda Mahsullerde Daha teferruatlı Öşür öşür öşür Yani sulananlarda Yirmide bir sulanmayanlarda Onda bir Tahıl ürünlerinde Buğdaylarda Öşür diyoruz suluyorsan arazini 20'de bir, sulamıyorsan 10'da bir. Efendim, bunlar e, mahsullerde böyle, hayvanlarda 40 koyunda bir koyun. Bu şekilde tabii koyun ifadesini kullanım çünkü burada yani devesi falan var bu işin ama deve bakan falan olmadığından dolayı Beş deve de devenin bir yavrusu gerekiyor. Ama burada bunlara ihtiyaç yok. Çünkü bunları zaten e, bulunmuyor bu deve ancak burada. Ancak e, sığır sığırı olanlar için de 30 sığırda e, zekat düşer. Onu da bilmemiz lazım. Değerli kardeşlerim. Muhterem e bunu belirttikten sonra bir de fıtır sadakası var ki onu da daha önce konumuz geçmişti, kısaca hatırlatıyorum ve tevbe konusuna geçeceğiz. Fıtır sadakası, oruçlarımızda meydana gelen eksiklikler için bir kefarettir. Oruç tutarken bazen dil ile bazen el ile bazen oruçla ilgili bazı eksiklerimiz, hatalarımız oluyor, gündeme geliyor. Bu oruçta meydana gelen hataları affedilmesi için bir kefaret babından fıtır fıtır sadak sadakasını veriyoruz. Fıtır sadakası Diyanet İşleri'nin bu sene açıklamış olduğu rakama göre 9 lira 25 kuruştur. 9 lira şey 9 lira 25 kuruş. Evet. Ee, bu miktar eğer pirinç olarak, buğday olarak çıkartılmak istenirse bu takdirde 2 kilo 40 gram 2 kilo 40 gram buğday veya pirinç veya o toplumda ana gıda maddesi neyse bazen kuru üzüm olabilir buna benzer Toplumda ana gıda maddesi... Ne, mesela burada nedir ana gıda maddesi? Pirinç, şey, e, buğdaydır. Pirinç fazla tüketilmez. O zaman buğday üzerinden verilmesi daha eftaldır. 2 kilo 40 gram. Para olarak vermek isteyenler 9 lira 25 kuruş. E, Ayni olarak vermek isteyenler yani buğday türünden 2 kilo 40 gram. Verdiği zaman Fıtır sadakasını çıkartmış olur. Fıtır sadakasını velayeti kendisinde olan herkes kendisi ödemelidir. Ancak velayeti babasına, annesine ait olanlar veya abisine ait olanlar veya amcasına ait olanlar olur ki velayet, verilik. Onlar bunu çıkarmak zorundadırlar. Çünkü... Hane bir, kese bir insanlar o hanede çalışmaktadırlar. Her insanın ayrı kesilsi söz konusu değildir. Öyleyse para kimde toplanıyor? veri de toplanıyor. Veli çocukları adına bu zekatı çıkartılacaktır. Kız, erkek, yaşlı, genç, küçük, büyük demeden zekat çıkartılır. Zekat verilir. Bebek dahi olsa evde, beşikte bebek dahi olsa oruç tutmamıştır ama onu da bir e, sadaka mahiyetinde e, vermek Peygamberimizin bize emridir değerli kardeşlerim. Bunlara da dikkat edelim. Tabii ki zekatı kimlere vereceğiz? Zeka, e, veya fıtır sadakasını kimlere vereceğiz? İhtiyaç sahibi olan en yakınlarımıza vereceğiz. Bakmakla mükellef olduk, olduğumuz kişilere ne zekat verebiliriz ne de fıtır sadakası verebiliriz. Bakmakla mükellef olduğumuz Kimseler kimlerdir? Bir insanın oğlu, oğlunun oğlu ve aşağısı bakmakla mükellef olduğu insan sınıfındadır. Yani torunları, oğlu, kızı, oğlundan çocuklar, kızından çocuklar bunlar bir babanın bakmakla mükellef olduğu furudur bir de usul var ki o da bir kişinin babası, dedesi annesi nenesi, babasının babası, annesinin annesi ve yukarı doğru ecdad dedeler, neneler bunlara ne zekat verilir ne de fıtır sadakası verilir, verilmez neden verilmez? çünkü insan bunlara bakmakla mükelleftir fıtır sadakası veya zekatı bakmakla mükellef olmadığı insanlara verebilir. Ve bunun için de en yakın komşusundan başlar. Komşusu eğer ihtiyaçlıysa ona vermesi. Ee, yoksa kendi köyü, yoksa kendi kenti, yoksa daha dışarıda olabilir ama bazı durumlar vardı ki e, durumumuz iyidir. Ama o ülkede durumlar çok kötüdür. Suriye gibi, Arakan gibi, Burma gibi. Bu ülkelerde durum çok kötü. Çünkü o insanlar arazilerini işleyecek bir fırsat bulamıyorlar. O ülkelerdeki o emniyetsizlik, güvensizlik, kargaşa, savaş durumu o insanların arazilerini işlemesine engel oluyor. Dolayısıyla bu insanlar fabrikalarını çalıştıramıyorlar, iş yerlerini çalıştıramıyorlar. Yani bütün ekmek kapıları tek tek kapanmış oluyor. Bütün bu tür vakalarda zekatlarımızı e, fıtır sadakalarımızı bu ülkelerde olan mümin kardeşlerimize ulaştırmamız lazım. Bunu da tavsiyesini e, burada yapıyoruz. E, bir zengine durumu iyi, hali vakti iyi bir kişiye zekat veya fıtır sadakası vermektense Kuru ekmeği dahi bulamayan, kuru ekmek dahi bulamayan, acından ölen o, bir damla süt dahi bulamayan o bebekler, o çocukları düşünün. O, i̇şte birçoğu ev yıkılmış, perişan durumda, üstlerinden bombalar yağıyor, perişan da güvenli yok, emniyet yok. O insanlara e, ufak da olsa e, bir yardım, bir zekat yoluyla, fıtır sadaka, sadakası yoluyla bir yardımda bulunmak boynumuzun borcudur. Allah yani bu yaşamış olduğumuz olaylardan bizleri hesaba çekecektir. Ee, bu hesap zor olacaktır. Ancak bir şeyler verebildiysek bir şeyler ufak tefek bir şeyler yapabildiysek ancak o zaman bu vermiş olduğumuz mallar bir nebze Bizlere şefaflı olabilir. Ya Rabbi, ben onun vermiş olduğu zekatın, onun vermiş olduğu sadakayım diyebilir ve bu şekilde hesabımız kolaylaşabilir. Aksi takdirde hiçbir şey yapmadıysak, hiçbir şey vermediysek, Allahu Teala senin zamanında yaşayan zor durumda kalan Suriyeli Müslümanlar için ne yaptı? Alakalı Müslümanlar için ne yaptın sorusunu sorduğumuzda ya Rabbi ben görüyordum televizyonlarda, haberlerde ancak diyordum ki onların da kaderi böyleymiş. Ne yapalım deyip geçiyordum. Öyle denmez. Bu cevap kafi bir cevap değil. Doğru bir cevap değil. Bizi hesaptan, sorumluluktan kurtarabilecek bir cevap değil. Yani bu mal verme olayı basit bir şey. Allahu Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, size ne oluyor ki? Allah'ın katından bir kurtarıcı yok mu? Allah'ın katından bir yardımcı yok mu? Allah'ın bir çare kaldık. Allah'ın zor ve müşkül durumda kaldık. Allah'ın yetiş, bizi kurtar diyen diye çığlıklar atan kadınların, çocukların seslerini duymuyorsunuz. Onları savunmak için mücadele etmiyorsunuz. Onları savunmak için cihat etmiyorsunuz. Size ne oluyor ki böyle yapıyorsunuz? Allah Teala azarlıyor. Duygusuz, düşüncesiz, hissiyatsız müslümanların dertlerini dert edilmeyen insanlar için Allah-u Teala'nın büyük bir azarlaması ve cezalandırması söz konusu olacak. Müslümanların dertleriyle dert edinmeyenler Müslümanlardan olamazlar. Peygamberimiz böyle buyuruyor. O yüzden bu konuda en azından içinde bulunmuş olduğumuz bu güven ortamı bu nimet ortamının şükrünü eda edebilmek için malımızdan onlar için bir şeyler ayıralım, verelim değerli kardeşlerim. Şehrimizde bulunan Suriyeli muhacir kardeşlerimizin de dertleriyle ilgilenelim. O aramızda Suriyeli muhacir kardeşlerimize evini açan, onlara belli bir maddi katkıda bulunan kardeşlerimiz var. Onları tebrik ediyoruz ve bütün kardeşlerimizi de aynı hissiyata Aynı gayrete davet ediyoruz değerli kardeşlerim. Çünkü bugün onlar yarın biz. Bu devran döner. Gelir. Bu musibet bir gün bizi de bulur. Allah korusun. O zaman Müslümanlar ne yapacaklar? Bize yardım edecekler. Güven ortamı kadar büyük bir nimet yoktur. Eğer güven içerisinde yaşıyorsak, kardeş kardeşi katletmiyorsak, Müslüman Müslümanı katletmiyorsa, evimizde yattığımız zaman, başımıza başımızı yastığımıza koyduğumuz zaman rahat bir şekilde koyabiliyorsak, korku içinde değilsek, rahat uyuyabiliyorsak, rahat oturup kalkabiliyorsak, rahat sokağa, pazara, çarşıya, şehrimize dolaşmaya, gezmeye çıkabiliyor isek, rahat uzun yolculuklara çıkabiliyor isek korkmadan bu büyük bir nimetti, çok büyük bir nimetti. Bu nimetin farkında olmak lazım. Ve ülkemizi bu nimetten mahrum etmek isteyen dış güçler var. İç güçler var. O yüzden bunlara karşı dikkatli olmak lazım. Değerli kardeşlerim. Çünkü emniyet bir gitti mi daha onu tutamayız. Daha. O güveni daha yakalayamayız. O ortamı daha yakalayamayız. Bir yerde bir kan aktı mı o kan kan getirir. O şiddet şiddet getirir. Şiddet şiddete gebe olur. Ortalık perişan olur. Şu güven, şu nimet ortamının farkında olalım. Eğer farkında olmazsak Allah nimetleri elimizden alır. allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki Allah bir kavmi, onlar kendileri hakkındaki hükümlerini değiştirmedikçe onlar kendilerini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Onlar muzurluk çıkarmadıkça Allah onlar için muzurluk istemez. Onlar muzurluk çıkarmadıkça onlar şiddet, terör istemedikçe Allah onları şiddete düşürmez. Terör belasına düşürmez. E bu ayetin manası bu şekilde. O yüzden Allah İslam ümmetinin hem yani dünyanın dört bir tarafında yaşayan İslam ümmetine şu şu güzel nimetleri güven ortamını verdiyse Müslümanlar Allah'a şükretmesi lazım. Allah bu güven ortamını bize verdi. Canımız malımız tehlikede değil. Hukukumuz ayaklar altında çiğnenmiyor. Ya Rabbi sana hamdolsun bizi güven nimetinden ayırma. Bize vermiş olduğun o güzel nimetlerden bizi ayırma diye biz duada bulunmamız lazım, şükretmemiz lazım değerli müminler. Nimetin kadrini bilmemiz lazım değerli müminler. Allah cümlemizi nimetin kadrini bilenlerden ve şükrünü eda edenlerden eylesin. Değerli kardeşlerim, tövbe konusuna da birkaç kelimeyle değinelim onun vaadini vermiştik. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Nebi ibadi enni enel gafurur rahim Ey Resulüm kullarıma haber et kullarıma haber et benden umutlarını kesmesinler gafur olan, rahim olan çok bağışlayan çok merhamet eden en merhametli, en bağışlayıcı yegane Rabb benim Dolayısıyla benden umutlarını kesmesinler onlara bunu bunu haber et buyuruyor. Yani burada günah işleyen nefsine zulmeden nefsi konusunda israfa düşen müminlere çok güzel bir davet var. Bir şefkat eli var. Bir merhamet eli var. Bir rahmet eli var. Bir bağışlanma eli var. Umudunu kesme. Ne olursan, ne kadar günah işlersen, işlemiş ol, ne zaman ki Rabbine dönmek istediğin kapılar ardına kadar açık. Allah'ın rahmeti, mağfireti ardına kadar açık. Allah senin tövbenden mutludur. Allah senin tövbe etmenden çok mutlu olur. Dolayısıyla hiçbir Müslüman şu şu günahları işledim, beni daha Allah affetmez demez. En büyük Günah şirkdir. Şirki bile insan fark ettiği zaman Allah'tan Allah'a sığınırın, Bu şirkten Allah'a sığınırın. Şeytan bana büyük bir oyun oynamış deyip de Allah'a dönmüş olsa Allah onu da affeder. Onun o tövbesinden dönüşünden mutlu olur. Sevinir. Değerli kardeşlerim. Öyle bir sevinir ki dağlar kadar günahı olsa dağlar kadar sevaba çevirir o günahlarını şu ikrama bak şu rahmete bak şu mağfirete bak dağlar kadar günahın var affettim demekle yetinmiyor yetinmiyor dağlar kadar günahlarını affettim yerine dağlar kadar sevap verdim diyor şu rahmete bak şu merhamete bak böyle bir Allah sevilmez mi böyle bir Allah'a şükredilmez mi böyle bir Allah'ın yoluna kurban olunmaz mı şu ne büyük merhamet ne büyük merhamet, ne büyük sevgi. Çünkü Allah bizim sahibimiz. Bizim sahibimiz Allah. Bir anne bir çocuğunu doğurduğu zaman ona büyük şefkat duyar, merhamet duyar. Halbuki o çocuk onun yaratması değildir. O sadece bir vesiledir, bir taşıyıcıdır. Onun sahibi Allah'tır. O karnında 9 ay 10 gün taşımış olduğu Sonunda doğurmuş olduğu o çocuğa o büyük sancılar içerisinde bile daha eline verilir verilmez yüzü güler annenin. Onu kucağına aldığında bütün dertlerini, sıkıntılarını unutur, barına basar, sevinir. Sevincini tarif edemezsiniz. Allahu Teala kulunun kendisine dönmesinden bu anneden daha fazla sevinir. Neden? Çünkü kul esas Allah'ındır. Allah'ın yaratmasıdır. Allah yaratmıştır. Kulun sahibi Allah'tır. Allah sevinmez mi? Allah şefkat göstermez mi? Allah sevmez mi? Allah sever. Allah sevenlerin en büyüğüdür. Allah merhamet gösterenlerin, şefkat gösterenlerin en büyüğüdür. Daha üstüne olmaz. Değerli kardeşlerim. O yüzden bileceğiz. Allah'a küsmek yok. Darılmak yok. Allah'tan umut kesmek yok. Diyeceğiz Allah'ım. Ben ne kadar da günah işlesem şöyle bende bir ışık görsen sana tövbe ettiğimi bir görsen sen sevineceksin ya Rab. Biliyorum sen beni affedeceksin ya Rab. Yeter ki samimi bir kalp ile sana döneyim. İhlaslı bir yürek ile sana döneyim. Ve geçmişimi bir çırpıda silip atayım. Geçmişteki hatalarımdan günahlarımdan, ahlaksızlıklarımdan uzaklaşayım. Sana sığınayım. Sana geleyim, senin diline geleyim, senin Resulünü kendime örnek alayım diyeceksin. Bunu dedikten sonra Allah mutlu olacak. Bunu dedikten sonra sen mutlu olacaksın. Allah kalbine imanın lezzetini verecek, Allah kalbine muhurunu verecek. Mutlu bir fert olacaksın dünyada, mutlu bir fert olacaksın ahirette. İnsanların, müminlerin sevdiği bir fert olacaksın İnsanlar seni sevecekler. İnsanlar daima seninle oturmak, görüşmek, konuşmak isteyecekler. Sende güven, huzur hissedecekler. Sende emniyet hissedecekler. Sende rahmet hissedecekler. Bu nimetler kötü nimetler mi? Bu nimetlerin neresi azın sanacak? Öbür taraftan günahkar insana baktığınızda yoldan geçse yüzünüzü ters tarafa çevirirsiniz. Aman şerri bana dokunmasın. Aman şu şerli insan ''Aman ben bunun yüzünü görmeyeyim, aman yolda ondan karşılaşmayayım, ne kötü de insan.'' demez misiniz dersiniz? günahkar insanın haysiyeti yok işte, değeri yok, kıymeti yok, günahkar insanın şahsiyeti yok. Allah nazarında yok, müminler nazarında yok, peygamber nazarında yok, Allah'ın sevgili kulları nazarında yok. Kim istemez Allah'ın sevdiği kul olmak? Herkes ister. Bunu yapmak için biraz gayret lazım. Değerli müminler, bir müminin cenneti kalbindedir. Kalbinde Allah'ın nuru oldukça o cennettedir dünyada. Dünyada öyle bir cennet var ki o cennete giremeyen ahiretteki cennete giremez. Dünyadaki cennetin adı kalp huzurudur. İmanın lezzetidir, tadıdır. Allah'ı sevmektir, Resul'unu sevmektir, salih insanları sevmektir. Bundan dolayı kalp huzur bulur, mutluluk duyar, göz yaşarır, sevgi, muhabbet artar, saygı artar. Ve o insan dünyada cennete girmiştir. O insan mutludur. Ne zaman yüzüne baksan yüzü gülümser. Başına bir bela bile gelmiş olsa, hamdolsun ya Rabbi, öyümden korudun. Ya Rabbi günahlarıma kefaret et dediğini görürsün. Cazırdamadığını görürsün. İsyankar olmadığını görürsün. Şükredenler olarak onu görürsün. Hamd edenler olarak onu görürsün. Gülümseyenler olarak onu görürsün. Musibeti gülümsemeyle karşılayanlar olarak onu görürsün. Musibeti bile şükürle karşılayanlar olarak onu görürsün. Çünkü o dünyadaki cennete girmiştir. Ne zannediyorsun? Ahiretteki cennet daha başka ahiretteki daha, yani cennet daha büyük. Daha büyük bir mutluluk. O zaman salihlerden biri diyor ki onu hapse atıyorlar. Yapmış olduğu davet çalışmalarından dolayı. Kur'an'ı anlattığından dolayı. Sünneti anlattığından dolayı. Aziz Allahü Celle'ye buyurdu. Soruyorlar ey alim ey zahit kişi hapistesin yıllardan beri mutlu musun? Ne yaparsın? Üzgün müsün? Üzgün müsün? Acaba özür dilesen seni buradan çıkartırlar mı? Diye soruyorlar. Diyor ki, düşmanlarım bana ne yaparlar ki? Benim cennetim kalbimde. Benim cennetim kalbimde. O kalbimi sökemezler ya. Ben mutluyum. Zindanlar içinde olsa da ben mutluyum. Ben Rabbimle birim, beraberim. Ben daima Rabbimi anıyorum, O bana, benim kalme imani lezzeti veriyor. Ben onu sevdikçe, O beni seviyor. Ben O'na yakın oldukça, O bana yakın oluyor. Ben O'na yürüdükçe, O bana koşuyor. Düşmanlarım bana ne yaparlar ki, benim hapsedilmem, Rabbimle baş başa kalmamdır. Daha çok ibadet, daha çok fikir, daha çok ilim, daha çok okuma. Daha çok tefekkür, değerli müminler, saflarımızı sıklaştıralım. Cemaatimiz, ayakta kalan cemaatlerimiz var. Boş yerleri dolduralım, biraz sıkışalım, toparlanalım. Kardeşlerimizle yer açmış olalım, değerli kardeşlerim. Benim sürgüne gönderilme cezasına çarptırılmam, benim seyahatımdır. Beni sürgüne çarptıracaksa, çarptıracaklarsalar, o benim için bir seyahattır, diyor. Yani ne yaparsanız yapın, onun cenneti kalbinde ona daha düşmanları hiçbir şey yapamaz. Allah cümlemizin kalbine cennetleri koysun inşallah. Amen. Dünyada da, ahirette de bizi cennet nimetiyle nimetlendirsin. Değerli kardeşlerim, son bir ayeti kerime okuyacağım ve sohbetime son İnna İnnallâhâ yuhabbü't-tevvâbî وَيُحَبُّ الْمُتَطَحِّر۪ينَ Allah daima tevbe eden kullarını sever. Ve Allah daima temiz olmayı temizlenenleri sever. Maddi ve manevi kirlerden arınanları sever. Maddi ve manevi kirlerden arınanları sever. Manevi kirler günahlar, ahlaksızlıklar, isyankarlıklardır. Maddi kirler de bildiğimiz maddi kirlerdir. Allah hem kalbimizin temiz olmasını, hem bedenimizin, hem kıyafetimizin, hem çevremizin temiz olmasını istiyor. Evlerimizin, caddelerimizin, sokaklarımızın temiz olmasını istiyor. Çünkü Allah temiz olanları seviyor. Allah temizliği seviyor değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala cümlemizi tövbe edenlerden kılsın. Sohbetimizin sonunda iki tane duyurumuz var. Birincisi değerli kardeşlerim, ilçemizde yeni açılmış bulunan Ayşe Hatun, Kur'an kursu var, duymuşsunuzdur. Bu Kur'an kursunun bazı ihtiyaçları var. Bu Kur'an kursunun açılmasında emeği geçen birçok hocalarımız var. Başta Müftü hocamız olmak üzere emekleri geçen hocalarımız var. Allah onların say sayılarını meşgul eylesin. Bu Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere Allah bol bol rahmet eylesin. Ecelerini bol bol versin ecir yapmak isteyip yardım etmek isteyip de edemeyen kardeşlerimize fırsatlar devam ediyor. Değerli kardeşlerim, hala bu Kur'an kursumuzun ihtiyaçları var. Gidin görün. Ben gittim, gördüm. Çok sevindim. Çok pırıl pırıl talebeler var orada. Köylerden gelmiş kız talebelerimiz var. Şu anda 15 civarında. İnşallah bulunan adedi artacak. Pırıl pırıl yatakları, pırıl pırıl yemekhaneleri, pırıl pırıl sınıfları var. Çok güzel, nezih bir ortam. Bunlar Kur'an öğreniyorlar. Gidelim, gö görelim yani, ziyaret edelim. O ihtiyaçları yerinde tespit edelim. Yani bu çorbada tuzumuz olsun. Biz de o ihtiyaçları karşılamak için bazı ihtiyaçlar var. O ihtiyaçları karşılamak için elimizden gelin yapalım. Ahirette bu vermiş olduğumuz mallar bizim şefaatçimiz olacak. Bizi kurtaran mallar olacak. Diğer bir duyurumuz, e, değerli kardeşlerim, Çamlık'da... E, düzenlemiş olduğu bir program var. Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunulacak. Kur'an-ı Kerim okuyan kalelerimiz bulunacak orada. Ve e, bu programada inşallah e, sizlerin katılması sizlerden bekleniyor. efendim. İnşallah bu programa katılalım. Bu program e, saati olarak e, burada yazmamışız ama sanırım Yası namazından sonra, bugün, evet bugün teravih namazından sonra Çamlık'ta bir program düzenlenecek. İnşallah teşrif edersiniz. kuran Kerim ziyafetinden de istifade edersiniz. bu ahiru dava elhamdülillahi rabbil alamin Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sallallahu ecma'in. Fatiha.